Gör Allah'ın kudretini ki Hazretin Musa kili asasını vurdu, bahre ahmer şak oldu, deniz tanadı aşklarla kafiri, fiyavunleri boğdu beni İsraili boğmadı. Her ikisi işte dedi nişanlırdı. Deniz tanadı, deniz tanadı adı Allahı ve mahvur Allahı. Allah'ı sevenlerle Allah'a yanda yanda tanadı deniz. Fiyavunleri boğdu beni İsraili nezak verdi. Hazreti Hud aleyhisselam asasını yere çizdi. Aşkı sağlıklara dedi. Girin benim dairenin içerisine. Müminler Hud'un çizdiği daire içine girdiler. Ruhi sarsar geldi. Küffarı hakisara halak eyledi. O dairenin kenadan geldiğinde rüzgar duruyordu. Müminlere serin bir hava oluyordu. Şifa oluyordu. Kafir zulmün cezasını görmüş, azab olmuş. Demek ki bütün mahlukat-ı ilahiye ve sizin görmediğin kuvvetler müminleri ve aşıkı sadıkları ve zalimleri tanımaktadırlar.